İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel, merhaba. Günaydın Ömer Hüseyin, günaydın. Özdeş kesik durumda onun için ikimiz şimdi başladık birazdan tamam. canı um umut ediyorum Özdeş'in. Yani ben bu hafta zaten küçük bir e, gezi teklif ediyorum bir küçük hatta devre alem diyeceğim buna Özdeş'te e, bir yerden atlar bizim turumuza katılır tamam. e, dünya turumuza e, ilk turak olarak e, Kuzey Atlantik Okyanusu diyorum oraya bir uğrayalım hani o e, bundan Kaç yıl önce? 101 yıl önce. 15 Nisan 1912 günü meşhur Titanic gemisinin bir buzdağına e, çarparak battığı büyük trajedinin yaşandığı yer, bölge. Oraya gidelim. E, İsviçreli e, karikatürist Caroline Ruhs ki e, şey Caro diye imzalıyor e, karikatürlerini. E, bize tam doğu noktada rehberlik edecek. Şimdi e, karikatürde Rus'un, e, e, daha doğrusu Karo'nun karikatüründe okyanus sularında yüzen iki tane serseri buzdağı görüyoruz. Her ikisinin üzerinde de birer kutup ayısı var. E, arkada gördüğümüz e, kutup ayısı zorda. Çünkü altındaki buzdağı eriye eriye o kadar ufalmış küçülmüş ki e, zavallı ayımız artık e, buna güçlükle Tutunuyor böyle ter döküyor. Çünkü e, tepedeki güneş e, bir yandan ısıtmaya da devam ediyor. E, ve maalesef e, buzda birazdan eriyip gidecek. Kutup ayısı da okyanusun dibini boylayacak gibi. Evet ile tutunmuş değil mi? Abi? Evet tırnaklarıyla, ile tutunmuş böyle. E, can Abli'yi de tutunmuş ama ne yazık ki birazdan yüzmek zorunda kalacak. E, ön plandaki ayı ise çok rahat. O buzdağının tepesine kurulmuş e, bir pençesinde böyle iç içe geçirdiği plastik bardaklar var. Onların içinde de yine plastik pipetler falan. Sanki bir keyif yapıyor gibi. Sol ayağına yine plastikten yapılmış bir sabo geçirilmiş. Böyle sarı bir sabo renkli. E, bunun üzerinde yine renkli plastikten koyu canlı bir gözlük var. Güneş gözlüğü gibi. E, yani böyle keyif yapmaktan mutlu mu? pek sayılmaz yani kutup ayısı bu kutup ayısı üzerinde kurulduğu buz için hiç değilse güneşte erimiyor diyor ama sanki sistem ediyor gibi yüzündeki ifade mutluluktan ziyade öfkeyi yansıtıyor çünkü karonun çizdiği ve bu ayının üzerinde durduğu buz da gerçek bir buz dağ değil. Tamamen plastikten yani daha doğrusu çeşitli plastik atıklardan oluşmuş bir buzdağı yani sentetik bir buzdağı, yapay bir buzdağı. Titanic böyle bir buzdağına çarpsaydı batar mıydı bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa ki Karo'da onu karikatürün üzerine yazmış belirtmiş. Okyanuslardaki plastik atık kirliliğinde yepyeni bir rekorun kırılmış olduğu bunu biliyoruz. E, Amerikan dergisi Plus One'da çarşamba günü yayınlanan bir araştırmaya göre okyanusların yüzeyindeki plastik atık sayısı 170 bin milyar olarak 15 yıldan beri görülmemiş seviyelere ulaşmış. 170 trilyon da diyebiliriz. Herhalde, değil mi? E, galiba evet. Bilmem, öyle mi oluyor? 170 bin milyar 170 trilyon. İddia etmeyeceğim. Ama siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Ya aslında bu kirliliğin toplam ağırlığı, onu biliyorum, 2,3 milyon tona tekabül ediyormuş. <gülüyor> ee, bu hızla giderse e, G20 ülkelerinde plastik kullanımının e, 2050'ye kadar neredeyse ikiye katlanarak yüzde, e, yılda 451 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bir de şöyle bir notum var 100 yıl öncesinde yani 1950'de dünya genelinde üretilen sadece üretilen plastik 2 milyon ton plastikmiş. Yani öyle bir aklın hafızasına evet. alabileceği gibi. Fakat iyi haber var. İyi haber şu, 1990 ve 2005 yılları arasında kısmen gemiler tarafından yapılan o boşaltımlara son verilmiş. O 1988 Marpol Sözleşmesi nedeniyle etkili olmuş politikalar sayesinde artık atık baya azalmış ancak e, zengin ülkelerde alınan e, geri dönüşüm önlemlerine rağmen e, sorun devam ediyor ve e, yani 2050'ye kadar e, çok ciddi bir e, atığın okyanuslarda yer alacağı yani adacıklar oluşturacağı ki başladı zaten e, bilinen bir gerçek maalesef. Evet. Özdeş katıldı galiba. Evet evet buradayım. Hoş geldin. Hoş geldin. Selamlar tekrar. Biz Atlantik Okyanusu'ndaydık ama şimdi bir gayret Alaska'ya sıçrayalım diyorum. Pulitzer ödüllü Amerikalı bir karikatürcü Walt Handelsman bize Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı çizdi geçen hafta. Karikatürdeki Biden Alaska'da mı yoksa henüz Washington'da mı belirtilmiyor. Fakat üzerinde bulunduğu zemin acayip kaygan. O kadar kaygan ki Biden'ın ayakları yerde tutunamamış, havalara savrulmuş öyle. Karikatürlerde ya da böyle komik çizgi romanlarda görmeye alıştığımız bir manzara. Buzda yürümeye çalışan ya da muz kabuğuna basıp düşen kişinin böyle tipik havaya uçma manzarası görüntüsü. Biden'ın ayakları böyle havada siyah güneş gözlükleri gözünden fırlamış. Elinde e, üzerinde e, adı Joe yazılı e, evrak çantası o da uçuyor havada asılı kalmış. Biden e, havada ama hızla yere çakılmak üzereyken kendisinin bu şekilde kaymasına neden olan zemine şaşkınlıkla e, göz atıyor bir bakıyor. Zemindeki o siyah ve kaygan sıvının üzerinde yeni sondaj yok kampanya sözü yazılı. Peki bu, bu sıvı nasıl oldu da Biden'ın ayaklarının altına döküldü? E, karikatürist Walt Handelsman bunun da yanıtını veriyor. Biden'ın havaya savrulan e, güneş gözlüğü ve evrak çantasının dışında bir de kollarında taşımaya e, kolları ile yüklendiği e, bir nesne daha var havada uçan. O da büyükçe, baya büyükçe bir varil. Bu siyah varilin üzerinde de Alaska e, Petrol Projesi yazılı. Yani Biden'ın ayağını kaydıran bu varilden dökülen sıvı. Evet kampanya sözünde de yeni sondaj olmayacak nokta nokta nokta nokta diye dört defa nokta koymuştu sözünde. Hiç unutmuyorum. Gençti. Güvence vermişti tabii. tabii. Evet, özellikle kendisinin seçilmesinde çok büyük rolü olan genç aktivistlere. Hı hı. E, geçen hafta yapılan açıklamada yine e, Alaska'nın North Slope bölgesinde Willow Oil petrolünün sondajına e, dört bölgede, e, dört sondaj sahasını, e, ha onları da e, kapsam dışı bırakmış, kalan bölgelerde e, evet ütün protestolara rağmen imzalamış bir sürü de geçen sene, geçen hafta bunun üzerinde biraz durma fırsatımız doğmuştu. Hava limanları kuruluyor. Evet yani Belçika'nın toplam şeyi kadar ülke salımı kadar bir şey çıkacağını sadece bu projelerden. Evet. Yakoyan araştırmalar vardı. Bir facia yani. Bunu bir iklim terörü ve karbondioksit bombası olarak tanımlayanlar da var. Evet, evet. Şimdi eski eski ABD Başkan Yardımcısı ki da aynı zamanda Al Gore şöyle konuşmuş. Alaska'da petrol ve gaz sondajını genişletme planı hem pervasızca hem sorumsuzca ortaya çıkacak kelilik Alaska yerli topluluklarını ve bölgedeki diğer yerel halkları da tehlikeye atacak demiş. Yani bunun altı, e, e, üzerine çizmiş e, Algor. Şimdi Algor demişken e, ben Japonya'ya geçmek istiyorum. Japonya'dan yani ne alaka diyeceksiniz ama e, Japonya'dan karikatürist e, Norio Yamano ya, ya, Yamanoi e, bizi bu zaman yolculuğunda 20 yıl geçmişe götürüyor. E, ve bu hafta kendi köşesinde çizdiği karikatür için şöyle bir açıklama getiriyor. Ee, Irak'taki savaşın 20. yıl dönümü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Gore'un yerine Bush'u seçmek bir hata mıydı? Gerçekten e, durup düşünüyoruz böyle e, ben düşünüyorum Bush'u kim seçti? Nasıl oldu da seçildi? E, 2000 yılındaki o başkanlık seçimlerini e, şöyle gözünüzün önüne getirin. E, yani Gore 540 bin civarında daha fazla oy almıştı Dorida'dan. E, Buna rağmen çok küçük bir farkla yine de e, yani Amerikan seçimindeki tuhaflıktan dolayı Bush başkan seçilmişti. Yalnız o tuhaflığın da değil üzerinde o zamanlar konuşulduğunu net olarak hatırlıyorum. Bazı ufak oyunlar ayın ayın oyunlar yapılmış olması ihtimalinden de bahsediliyordu. Evet. De. evet, evet. Fakat. E, İşi uzatmak istememişti GOR. Peki GOR seçilseydi ne yapacaktı? GOR yani öra özgürlük ve demokrasi gelmeyecek miydi o zaman? Gelmeyecek. <gülüyor> ya. Ama belli da orası. <gülüyor> değil mi? Yani soru işaretleri var. <gülüyor> Şimdi Norio Yamanova'ya göre Bush, tıpkı Don Quixote gibi böyle zırhını kuşararak ve atı Rosinante'ydi değil mi atı Don Quixote'u evet. E, Rosinante'ye atlıyor ve karşısındaki o nükleer silah olarak sanıp gördüğü karikatürde öyle çünkü e, yel değirmenlerine saldırıyor. Hemen yanı başında ise e, Sancho Panza e, var. O, onun rolünde de o zamanın İngiltere Başbakanı Tony Blair'i görüyoruz. O da eşiğin üzerinde. Bir onların arkasından koşturan e, bir köpek var ki onu ben şeye benzettim. Geçen yıl suikast sonucunda ölen Japonya'nın eski baş, başbakanı, liberal başbakanı Shinzo Abe'ye benziyor. Ama tarihlerde bir karışıklık olmadı. Anlamadım yani onu. Gerçi karikatürlerde her şey olur ya. Evet. <gülüyor> e, yani aslında Irak Savaşı bundan tam 20 yıl önce bugün, 20 Mart 2003'te, ee, başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin önderliğinde oluşan, oluşturulan koalisyon güçlerinin Irak'a girmesiyle başlamıştı. Ee, bugün 20. yılını kutluyoruz. Operasyonun adı da Özgürleştirme Operasyonuydu. Evet. Irak Savaşı 2011 yılının sonunda Amerika'nın son askerinin çekmesiyle resmen bitti ve geride tabi bildiğiniz gibi demokrat, özgür ve mü müretteh Türkiye'de evet. bir Irak bıraktı. Operation Iraqi Liberation. yani onun kısaltılmış hali de oil oluyor. Oil, <gülüyor> çok Ol. güzel, evet. <gülüyor> Güldürüyor fakat yani acı acı. <gülüyor> ee, konuyu değiştirmeden Avusturyalı karikatürcü Volkan Amer... Ee, Hollanda'nın NRC Handelsblad e, gazetesinde e, geçen hafta yayınladığı karikatüründe yine kült bir, bir fotoğrafı e, canlandırdı. E, bu Bağdat'taki 12 metre yüksekliğinde bir saddam heykeli vardı. Uran işgalin hemen ardından e, Amerikan ordusuna ait iş makinalarıyla devrilmişti ve bu anın video ve fotoğrafları e, çokça paylaşılmıştı o zaman. E, Halen de zaman zaman e, gösterilir. E, gazeteci Robert Fisk ise o olayı e, Ivojima fotoğrafından sonra e, önceden hazırlanmış en iyi fotoğrafçılık örneği olarak tanımlamıştı. Yani tamamen kurgu e, demişti. Şimdi Amer'ın karikatüründe e, bu anı görüyoruz. Saddam'ın heykelinin devrilme anını görüyoruz. Aşağıda Amerikan askerleri e, zincirle bağladıkları heykeli çekerek yıkmaya çalışıyorlar. Fakat onların tam da karşı e, tarafında. Bu kez bir başka grup var. Bunların hepsi e, sarıktı, sakallı, cüppeli. E, heykelin kaidesine merdiven dayamışlar. E, yine aynı boyda başka bir heykeli Saddam'ın yerine yerleştirmekle meşguller. Bu heykel de tıpkı onu yerleştirmeye çalışanlar gibi böyle sakallı, sarıklı, cüppeli. Evet bu, bu heykel İran dini Ali Hamane. Hemen anlaşılıyor zaten. Fakat heykelin kaidesindeki Saddam'ın ismini bir tanesi de siliyor siyah boyayla. Ve nedense kaideye Ali Hamane değil de Şiiler diye yazmayı tercih ediyor. Şiiler diye yazıyor. Yani karikatürü çüzen Wolf an verim vermek istediği mesaj bana kalırsa çok açık. Amerika Irak'tan çekilirken yerine kalıcı bir İran rejimi şey oluyor. Demek istiyor. Değil mi? Evet öyle görünüyor. Ee, İran'dan, İran'a bakacak olursak geçen hafta ortalık yeniden karıştı. İranlı kadınlar ve genç kızlar yine daha güçlü bir şekilde bu defa ...Mollalara karşı isyanı sürdürüyorlar. Ee, böyle giderse korkarım Mollalar Irak'a falan gidecekler, oraya sığınacaklar. Şimdi e, Mana Neestani, sıkça söz ediyoruz onun karikatürlerinde. <gülüyor> Fransa'dan, Paris'ten e, çiziyor. Son karikatüründe bir zindanın kalın duvarlarının tıpkı böyle bir yatru perdesi gibi açıldığını görüyoruz karikatürde. E, duvarların ar arkasında ise gülümseyerek el sallayan bir kadın var. E, sanki oyunun sonunda e, kendisini alkışlayan izleyicileri selamlıyormuş gibi. Zaten e, bir elinde de bir çiçek demet demeti var. E, duvardan yapılmış perde e, açılıp kapanıyor herhalde. Evet. Şimdi karikatürcü e, Manu Aleyestani sahnedeki kadının adını Sepide Golyan olarak yazmış. Cumartesi günü e, açık radyodaki programını dinledim. Milat e, Bülent Kılınç'ın. Evet. E, bu genç kadının bir e, çocuk hakları ve medeni haklar aktivisi olduğunu aktivist olduğunu anlattı. Bir beluçmuş e, kadın e, Sepide Golyan e, ve dört yıldan fazla süren e, hapis cezasını e, tamamlamış. Başı açık bir şekilde kafasında bu beluçlara özgü tipik çiçekler üzerinde yine e, geleneksel beluç e, kıyafetiyle tam da cezaevinden çıktığı anda Ali Hamaney'in ayına slogan atmış. Olacak iş mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki anında yeniden tutuklandı. Carkınlam. Pardon? Hiç akıllanmıyorlar hiç. Yok yok yok yani. Daha doğrusu içerideymiş zaten. Yani dışarıda olsa belki akıllanacak. Yani aklını başına getirecek bir takım yöntemler var da içeride olmuyor. Ee, ama bir kıvılcım çakılmış ve bir anda devrimci hareketin e, gözde kadınlarından bir haline de gelmiş e, Sepide Galea. Evet Fizan Ekspresi ee, programında Mil Milad Bülent Kılıç onları her cumartesi yakından takibe aldı. Açık Radyo'nun böyle bir takip programı da var yani. Y evet ben de oradan e, dinledim zaten Cumartesi günü oldukça ilginçti. E, yani her Cumartesi aslında e, çok ilginç bilgiler veriyor e, Milat Bülent Kılıç. E, Manel Neyestani de e, bu kadınca, bu e, Sepide de sahnede geleneksel belüç kıyafetleri içinde seyircileri selamlarken e, çizdi. O da çok etkili bir karikatür bence. Evet. Hafta Bilmiyorum. sonu e, İran'da 5 genç kadın daha da tutuklandı. Onlar da bir önceki hafta Nijeryalı rapçi Rema'nın bu Calm Down, Sakin Ol isimli şarkısı eşliğinde başları açık bir şekilde böyle sokakta dans ediyorlardı. Bu video çok yayılmış. Tabii gösterilerin gücü azalmıştı. Hafta sonu tutuklanmış lise öğrencisi genç kadınlar. Bunun üzerine sosyal medyada da Dance for Iran etiketiyle Dünyanın her yerinden genç kadınlar dans edip paylaşıyorlar. Bak ben onu anlamlandıramamıştım. Demek ki nedeni buymuş bilmiyordum. Evet. evet. E, peki bugün e, Iraklılar dedik, ülkiye demokrasi ve özgürlüğün getirilmişinin 20. yılını bir şekilde kutlarken ya da anarlarken diyelim. E, bakın karikatürcü Can Baytak e, bizim son 20 yılımızı nasıl anmış? Şimdi Bartak'ın karikatürün arka alanında maalesef yine enkaz var, yıkıntı var e, fakat bu kez enkaza ek, ek olarak su da var e, ve bu suyun rengi farklı, kırmızıya çalan bir kahverengi, bunu onaylattım, karıma onaylattım eminim, kırmızıya çalan bir kahverengi durulmuş bir dere suyu, e, sanki dere kendi yatağını bulmuş gibi. E, suda yüzen çeşitli atıklar, kapkaçak şişe, araba lastiği falan gibi cisimler görüyoruz. Onların yanı sıra bir de beyaz çadırlar da var. Her birinin üzerinde de Kızılay'ın amblemi tabii. E, i̇şte onların arasında suyun ortasında böyle bulduğu bir kayanın mı, e, bir cismin üzerine tünemiş, başını iki elinin arasına almış, kara kara düşünen bir de vatandaşımız var. Ve o esnada... Ee, karada, enkaz yani yığınının önünde yüksek sesle bağırarak etrafa ayar veren üç kişi görüyoruz ayrıca. Yüzlerini göremiyoruz çünkü karanlıktalar, gölge gibiler. Sadece kravatlı oldukları anlaşılıyor. Ee, yani bu adamlar muhtemelen yetkilidir, görevlidir ya da siyasetçidirler. Ee, en soldaki iki elinin e, işaret parmaklarını göğe doğru kaldırmış. Asrın felaketi diye haykırıyor. Ortadaki kişi e, yüzyılın yağmuru diye bağırıyor. E, en sağdaki ise bu tanımlamalarla tatmin olmamış ki eli yükseltiyor bayağı. Bin yılın afeti diye gürlüyor böyle gökyüzünü de suçlarken e, parmağıyla falan. E, Sel sularının ortasında mahsul kalan o garibanın aklından geçense çok daha mütevazı bir şey. B büyük sayılara aklı basmıyor besbelli. 20 yılın sefaleti diye düşünüyor sadece yani çaresiz şey. Evet. Bu da böyle bir karikatür. Şimdi yetti artık bu kadar karamsarlık dünyaya biraz da pozitif bakalım diyorsanız. Biz önce Hayati Boyacıoğlu'nun bir karikatürünü öneriyorum. Bu, bu kez bir köy ya da mahalle kahvesindeyiz. Yamalı bir örtüsü var küçük bir masa başında 3 vatandaşımız oturmuş bir yandan çay içiyorlar bir yandan da sohbetteler arkalarında da muhtemelen sesi açık böyle bir televizyon e, cihazı var. Ya bu tarz kahvehane muhabbetlerinde böyle bilirsiniz dostane takılmalar falan da olur çokça. E, şimdi televizyonda nasıl bir haber geçiyorsa o anda e, solda sol tarafta oturan vatandaş karşısındakine hafifçe takılıyor. Canlı yayında milyonlar başlamışsın. Arkadaş gayet pişkin. Sahirini göğsüne kalbinin üzerine dayıyor ve bu sohbete son noktayı koyuyor. Benim gönlüm zengin. Ne evet. iş bu karikatür? Ee, geçen hafta bazı gazetelerde yer alan haberlerden öğrendiğimize göre mer depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında Canlı yayında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar sadece 74 milyar 200 milyon lirası yatırılmış. Büzde evet. kaç oluyor hesaplayamayacağım şimdi ama. Ama ee, yani bu, büyük, bu konuda bazı yazarlar artık gerçekte de bu konuya bunun hesabının hemen verilmesi gerekir diye bir söylemişlerdi. Şimdi açıklanmış büyük bir eksiklik varmış. Nereye gitti acaba? Şimdi bazı gerekçeler var ki onları da kabul etmek lazım. Yani bunları mesela şöyle demiş ödemeyenler bir binan var kamulaştırın parayı yatırayım. Bir tanesi ani bir ödemem çıktı demiş yani. Para bekliyorum aldığımda ödeme yapacağım falan gibisinden. E, benim de aslında iş dünyası yaşantım boyunca çokça aşin olduğum gerekçeler e, sunuyorlar. E, yani empati göstermek lazım, kabul etmek lazım. E, ancak dediğin gibi hocam yani... ihale bekliyorum, e, ver, verin, ödeyeyim borcumu. tabi <gülüyor> e, e, tabii, tabii, tabii. Yani, çıkartın şu ihaleyi de ödeyelim ha borcumuzu. Evet. Yani... Elin Fakat ileride e, AFAD'ın e, ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayımlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların da ortaya çıkacağı, ifşa edileceği belirtildi. Rahatladık. Evet, yani bağış kampanyasında sadece %10 mu yatırıldı yani diye de bir yeni ardı gelecekte Eser Karakaş'ın yazısı vardı. İlk hesabını da sonra Eser Karakaş'tı yazar. Yani daha önce bu evet. niye açıklanmıyor hemen diye Türkiye Tek Yürek isimli bağış kampanyasında herkesin malumu detayları diyordu. Yani toplamda 115 milyar lira bağış toplandığı açıklanmıştı. Bugün toplanan paranın 74 milyar 74 olduğunu öğrendik. Kamu birimlerinin vaatleri ve yatırdıkları 70 milyarsa özel kurumlar sadece 4 milyar mı yatırdı yani diye de soruyor. Hani <gülüyor> gereksiz sorular. Zaten tek başına Cengiz Ölling'in 3 milyar şeyi vardı. Evet. Tahsiti vardı. <gülüyor> Bir de yatırmış o zaman. E o da yatırdıysa. Evet, ki, ki gibi ya. o kadar da ne teşvik almıştı değil mi ertesi sabah? Ertesi sabah teşvik almıştı yatırmıştı. Bir de yakında plaket töreni de olur. Tabii. Peki, beyi şakın bir karikatürüyle sürdürmek istiyorum. Evet, bitirme, Cumhuriyet kastısı erken bitirmek durumunda kalabileceğimizi hatırlatayım çünkü Şevket Pamukla da bir mülakata gittik. Daha sonra kusura evet, keseyim mi o zaman? Hayır, hayır ama. Hemen... Peki. Şimdi e, Cumhuriyet Gazetesi'nde Kim Kime Dum Duma, e, köşesinde Beyçak depremden sonra ortaya çıkan korkunç enkaz manzarasını uzaktan e, ve dışarıdan bakarak yorum yapan iki kişi e, çizdi. Ayakta duruyorlar bunlar. E, konuşmasından duruş tarzından e, elleriyle böyle ceketin iki yakısını yakalı bir şekilde tutmasından soldaki kişinin yetkili olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Ve e, bu kişi yanındaki genç e, vatandaşını rahatlatmaya çalışıyor. Evet çöktü ama merak etmeyin bu sistemi restore edeceğiz diyor. E, bu cümle üzerinde genç adam dayanamayıp muhatabına e, pek çoğumuzun aklından geçen şu soruyu soruyor. Yeni bir sistem kurmayı deneseniz. Evet. Evet böyle Bey Çakın karikatürü son olarak. Ee, bu yeni sistem nasıl olur olabilir, nasıl olsun diye aklımdan geçirirken bir İspanyol e, dost çizer ki e, adı da hüzünlü çocuk anlamına geliyor. El Chico Triste, e, as asıl adı Miguel Villalba, e, retro tarzında yaptığı bir illüstrasyon e, önüme çıktı. E, çizimin başlığı yeni insanlık. Bu yeni insanlık manzarasında böyle gökyüzü açık, masmavi, kuşlar uçuşuyor, havada karbondioksit düzenleyicisi var, elektromanyetik radyasyon yok, rüzgar türbünü yok, küçük kasabalar, mutlu çiftçiler var, onlar çalışıyorlar, sular tertemiz, ağaç altında kitap okuyan, çimlerin üzerine serdikleri örtünün üzerine uzanmış, keyifle piknik yapan bir kadınla bir erkek görüyoruz. E, yerel organik gıda tüketiyorlar. Ağaçta özgürce sallanan bir çocuk. Yine doğal bağışlıklı içinde oynayan bir sürü başka çocuklar. E, böyle bir yeni insanlık hayali kurmuş. Hüzünlü çocuk. E, El Chico Triste Miguel Villalba. E, bana biraz mutluluğun resmini andırdı. Bununla bitirmek istedim. Yani Yoksa yeni bir sistem derken bir ütopya mı düşünüyoruz diye düşünmedim de değil. Burada noktalıyım. Ama güzel, burada bir ufak itirazım var benim. Eyvah. Yani karbondioksit... Şeklet Bamuk bekliyor hocam, itiraz yani, etmeyin lütfen. Karbondioksit düzenleyici ve rüzgar türbinlerinin, yani karbondioksit düzenleyicisine olmaması gerekiyor. Bir de rüzgar türbinleri yok demiş ki, Mark Jacobs'un mucizevi kitabını da okumamış herhalde. Olabilir. Yani çikotrisi çok genç bir arkadaş. Evet. Yani dünyada yeni bir şey mucizeye ihtiyaç yok. Bugünün teknolojisi iklimi koruyabilir ve e, havamızı da temizleyebilir diye ama onların en temel şeylerinden biri uygun şekilde kurulacak rüzgar türbinleri olduğunu da hatırlatmak lazım. Neyse konuşuruz daha uzun boylu. Peki hangi karikatürü seçiyoruz? Okyanustaki plastik atıklara ne diyorsunuz? Vallahi çok güzel bir karikatür. Çizleri de çok güzel. Ee, Caroline Ruth. Neden olmasın? Bana Seç da uyar. Seçildi o zaman. Peki, hayırlı yok. olsun. Teşekkür eder, Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler.